''İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.''